Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Zuhruf ve Duhan Sureleri Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla mim Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki şüphesiz biz onu düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızda bulunan Ana kitap levh-i mahbuzdadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Bu yüzden biz kuvvetçe onlardan daha güçlü olan nice kavmi helak ettik. Öncekilerin misali birçok yerde geçti. Allah'a and olsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları her şeye galip, her şeyi bilen Allah yarattı derler. O Allah ki yeri sizin için bir beşi kıldı ve doğru gidesiniz diye onda yollar ve geçitler var etti. O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız. O Allah ki bütün çift ve çeşitleri yaratmış, denizde gemilerden, karada hayvanlardan binekler var etmiştir. Ta ki üzerlerine ve sırtlarına yerleşesiniz, Sonra, üzerlerine binip yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin nimetini düşünesiniz ve diyesiniz ki, bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı pek yücedir. Yoksa biz, bunlara güç yetiremezdik. Bundan dolayı, bütün icat ve keşifler, Yüce Rabbimiz tarafından ezelde takdir edilmiş planların düşünen zihinlere birer yansımasıdır, diyebiliriz. Bu da, asıl kudret sahibini bilip, Tanıma ve şükrünü yerine getirip getirmemede bir imtihandır. Ve elbette biz Rabbimize dönüp gideceğiz. Her şeyi yaratan Allah olduğu halde, kullarından bazısını O'nun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür, küfür ve şirk içindedir. Yahudiler Hz. Üzeyri, Hristiyanlar Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu, müşrikler de melekleri Allah'ın kızları saymak suretiyle Allah'a şirk koştular. Yoksa o, yarattıklarından kızları kendisine alıp, oğulları size mi ayırıp seçti? Onların biri, kızlar Rahman olan Allah'a aittir dediği halde, kendisi ise onun doğumuyla müjdelendiği zaman, yüzü kapkara olur ve kederinden yutkunup durur. Onlar, kızları süs içinde yetiştiği ve kavga ve mücadeleye açık, Müsait olmadığı için mi istemiyorlar da Allah'a nispet ediyorlar, onun olsun diyorlar. Müşrikler melekleri dişi kabul edip Allah'ın kızları diyorlar, putlarına da dişi ismi veriyorlardı. Buna rağmen kızlar erkek gibi güçlü olmaz diyerek kız çocuk istemiyorlardı. Fakat bu istememenin arkasındaki önemli sebeplerden biri de onların iffetsiz bir ortama malzeme olmaları korkusuydu. İslam'ın gelmesiyle kızlar, hem iffetsizlikten, sokak süsü ve zevk olmaktan, hem de küçükken öldürülmekten kurtuldular. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışlarında hazır mı bulundular? Onların bu yalan ikrar ve iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Eğer Rahman dileseydi, onları putlaştırıp onlara tapmazdık derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece inatlarından yalan söylüyorlar. Yoksa kendilerine bundan önce iddialarını içine alan bir kitap verdik de, şimdi onlar buna mı tutunmaktadırlar? Hayır, doğrusu biz babalarımızı bir din, bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinde doğruya erişiriz, dediler. Halbuki Yüce Allah son peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiği İslam'dan başka bir din, yol ve sistem aramanın kabul edilmediğini, arayanların da hüsrana uğrayacağını, aynı zamanda Allah'ın sıfatlarını başka varlıklara vermenin şirk olduğunu bildirmiştir. İşte böyle senden önce kendilerini batıl kuruntularla aldatan hangi bir memlekete inanmayanların akıbetlerinin fecaatı hakkında, ''Uyarıcı bir peygamber göndermişsek mutlaka oranın şımarık varlıkları ona itaat etmeyip sana dedikleri gibi ''Biz babalarımızı bir din ve bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uymuş kimseleriz.'' dediler. Her peygamber ''Ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz din ve yaşayıştan daha doğrusunu getirmişsem de mi yine onlara uyacaksınız.'' dedi. Onlar da doğrusu biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak yalan sayanların sonu nasıl oldu. Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim bunu ancak beni yaratana ibadet ederim cümlesini kendisinden sonrakiler arasında daima kalacak bir söz yaptı. Ta ki insanlar hak dine dönsünler diye. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak kitap ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım. Ancak şimdi kendilerine hak Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir. ''Doğrusu biz onu inkar ediyoruz.'' dediler. Yine onlar, ''Bu Kur'an iki memleketten, Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilmeli değil miydi?'' dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin ve bir anlaşmayla birleşip birbirlerine işlerini gördürsün diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Eğer insanların, kafirlerin zenginliğinden dolayı onlara imrenip de onlarla kaynaşarak onlar gibi ve onlarla yaşayan birleşik bir tek ümmet millet haline gelme tehlikesi olmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenler için Evlerine gümüşten taban ve üzerine binip çıkacakları gümüşten merdivenler yapardık. Bu ayeti kerimede Müslüman toplumların, ehli kitabın zenginlik ve refahına imrenip onlarla bir ümmet, millet haline gelip de sosyal ve kültürel yönden kimliklerini kaybetmemeleri için önemli bir mesaj vardır. Yine onların evlerine de gümüş kapılar ve üzerine yaslanacakları gümüş koltuklar yapar ve onları nice zinetlerle donatırdık. Bunların hepsi dünya hayatının geçici faydasından başkası değildir. Ahiret saadeti ise Rabbinin katında muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara mahsustur. Kim de Rahman olan Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve hükümlerini görmezlikten gelirse, biz de ona bir şeytanı musallat ederiz ki artık o onun ayrılmaz arkadaşı olur. Şüphesiz bu şeytanlar, onları yoldan çevirirler, onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş olduklarını sanırlar. Nihayet o arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse, bize geldiği zaman o arkadaşına, keşke benimle senin aranda iki doğunun yani doğuyla batının uzaklığı kadar uzaklık olsaydı, meğer sen ne kötü arkadaşmışsın diyecek. Şeytanın insan ve cinlerden olan taifesi, Kendini yandaş edinenleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeye değil, onun yasakladıklarına yöneltir. Günah işlemeye teşvik eder ve kötü işleri cazip gösterir. Ayet-i Kerime'de geçen ikinci doğu, güneşin dünyanın diğer yarım küresine göre doğduğu, bu tarafına göre battığı yerdir. Bugün yakınmanız asla size fayda vermeyecek. Çünkü dünyada sapıp zulmettiniz. Şüphesiz siz, ''Azapta da ortaklarsınız.'' denilecek. ''Resulüm, artık o sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut o körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin? Ey Resulüm, biz seni dünyadan alıp götürsek bile, onlardan mutlaka yine intikam alacağız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı dünyada sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara karşı gücümüz yeter.'' ''Resulüm, o halde sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.'' ''Şüphe yok, o Kur'an, senin içinde, ümmetin içinde bir öğüttür. İleride hepiniz, ona uyup uymadığınızdan sorulacaksınız.'' ''Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin, ümmet ve alimlerinden sor. Rahman olan Allah'tan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş.'' Onlara tapanın kulluk edin demiş miyiz Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavuna ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim bana iman edin dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet mucize diğerlerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye onları türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, ''Ey sihirbaz! Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahline göre dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz.'' dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca, Hemen onlar verdikleri sözden cayı verdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki: "Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımda altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim?" Eğer dediği doğruysa Gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? diyerek kavmini küçümsedi, onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Nihayet onlar bizi kızdırınca kendilerinden intikam aldık ve onları toptan suda boğduk. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Resulün Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca hemen kavminden melekler Allah'ın kızları diyen müşrikler gürültü yaygara çıkarmaya başladılar. Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o İsa mı dediler. Bunu sana sırf bir tartışma olsun diye misal verdiler. Doğru sonlar kavgacı ve düşman bir kabimdir o İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrail oğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir Eğer dileseydik size karşılık yeryüzünde sizden sonra yerinizi tutacak melekler yaratırdık şüphesiz o kıyamet için bir bilgidir o kıyamet gününden asla şüphe etmeyin ve bana şeriatıma uyun. İşte bu dosdoğru bir yoldur. Buhari hadisinde Hazreti İsa'nın yeryüzüne adil bir hakem, kul olarak ineceğinin bildirilmesine dayanarak o zamiri tefsirlerde genellikle İsa olarak tefsir edilmiştir. Şahs kıraatte ilim kelimesinin alem olarak okunuşundan dolayı o İsa kıyamet için bir alamettir şeklinde de mana verilmiştir. Diğer taraftan o zamiri Kur'an diye de tefsir edilmiştir. Ve son kitap olarak kıyamete işarettir ve kıyametin sahnelerini o bildirir denmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Şeytan sizi İslam'a uymaktan sakın ha alıkoymasın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki ben size hikmeti İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz O'na ibadet ve itaatle kulluk edin, zaten doğru yolda budur. Sonra Yahudi ve Hristiyan gruplar, İsa hakkında aralarında ayrılığa düştüler. Artık acıklı bir günün azabından, o zulmedenlerin vay haline. Onlar farkında bile değillerken, ansızın kendilerine kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Günah ve küfürde can ciğer dostlar, o gün birbirlerine düşman kesilirler. Yalnız takva sahipleri, ihlasla Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar hariçtir. Allahü Teala onlara şöyle hitap eder. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olup hükümlerimize boyun eğen kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. Siz ve eşleriniz nimet ve sevince kavuşturulmuş olarak girin cennete. Onlar için altın tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Canlarının çektiği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır ve onlara siz orada ebedi kalacaksınız İşte bu işlemiş olduğunuz iyi ameller sebebiyle kendisine mirasçı kılındığınız cennettir Sizin için orada pek çok yiyeceğiniz meyve vardır denilir muhakkak ki küfre ve şirke giren günahkarlar cehennem azabında ebedi kalacaklardır onlardan bu azap hafifletilmeyecektir onlar onun içinde ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendileri küfre sapmakla zalim oldular. Onlar cehennemin bekçisine ey Malik yalvar da Rabbin artık bizim işimizi bitirsin, bizi öldürsün, böyle yaşatmasın diye seslenecekler. O da siz bu azapta böyle kalacaksınız diyecek. Allah buyurur ki Andolsun ki biz size hakkı, peygamberimizi ve gerçeği bildiren kitabı gönderdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar hakka karşı koymak, kendi hile ve heveslerine göre yaşamak gayesiyle bir işe bir hileye mi karar verdiler? Şüphesiz biz de işi sıkı tutmaya, onları er geç helak etmeye kararlıyız.'' Yoksa bizim onların sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işitiyoruz ve onların yanındaki elçilerimiz olan melekler de hepsini yazıyorlar. Resulüm de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı ben ona tapanların ilki olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah onların yakıştırdığı sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Artık bırak onları, batıl inançlarına dalsınlar ve oynaya dursunlar. Nihayet tehdit edildikleri azap günlerine kavuşacaklardır. O gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. O tek hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü ve idaresi kendisinin olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyametin kopacağı saatin bilgisi ona aittir ve siz ancak ona döndürülürsünüz. Ondan başka yalvardıklarının, taptıklarının şefaat etme, dünya ve ahirette onları kurtarma yetkisi yoktur. Ancak bilerek hakka şahitlik eden kimseler bunu yapabilirler. Ant olsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl oluyor da Allah'a teslimiyetten vazgeçiyorlar. Resulullah ya Rabbi şüphesiz onlar iman etmeyen bir kavimdir dediğinde Allah şimdilik sen onlardan vazgeç. Size uğurlar olsun deyiver. Artık yakında birecekler buyurdu. Zuhruf Suresi'ni dinlediniz. Duhan suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 59 ayettir. Duhan duman anlamına gelir. Sure adını 10. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha Mim. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Kadir Gecesinde Ekseriyetin görüşü budur. Buna dair sahih hadisler vardır. Bu geceye Berat Gecesi de denilmiştir. Rızık ve ecel gibi takdir edilen her iş, tarafımızdan verilen bir emirle o gecede ayırt edilir, yazılıp belirlenir. Doğrusu biz Rablerinden bir rahmet olarak öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer gerçekten inananlarsanız bilin ki, Rabbin, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar, kıyametin vukuuna karşı bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. O halde Resulüm, bir ön alamet olarak göğün apaçık bir duman getireceği günü gözetle. Bu duman hakkında iki görüş vardır. Biri, kıtlık manasına geldiği şeklindedir. Diğeri ise, kıyametin alametlerinden biri olan dumandır ki, bütün dünyayı kaplayacaktır. Tercih edilen görüş budur. O duman bütün insanları saracaktır. Bu, acıklı bir azaptır. İnsanlar, ey Rabbimiz! ''Bizden bu azabı açıp kaldır, çünkü biz iman edeceğiz.'' diyecekler. Onlar nerede, düşünüp ibret almak nerede? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber de gelmişti. Yine de ondan yüz çevirdiler ve o kendisine bir takım şeyler öğretilmiş bir mecnundur, dediler. ''Biz sizden o azabı biraz kaldıracağız, fakat siz yine eski inkarcılığınıza döneceksiniz. Büyük bir yakalayışla onları ceza için yakalayacağımız o gün, hiç şüphesiz biz onlardan intikam alırız. Ant olsun ki onlardan önce Firavun halkını da imtihan ettik. Onlara şerefli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti, Allah'ın kullarını bana bırak, çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'a karşı yücelik taslamayın, emirlerine baş kaldırmayın. Çünkü ben doğruluğuma dair size apaçık bir delil getiriyorum. Şüphesiz ben, beni etmeniz, taşlayarak öldürmenize karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana inanmazsanız, benden ayrılıp uzaklaşın demişti. Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur. ''Sen bilirsin.'' diye dua etti. ''Allah, o halde kullarımı İsrailoğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama, sakin ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur.'' buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler, nice bahçeler, pınarlar, ekinler, Güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle, biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. Ant olsun ki biz İsrailoğullarını o zillet verici azaptan yani firavundan kurtarmıştık. Çünkü o, haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorbaydı. Andolsun ki biz, hallerini bilerek, onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevilerine hakim kılmıştık. Bir de onlara, denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi, her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Resulüm, Doğrusu bunlar, bu Mekkeli kafirler de diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız, bize atalarımızı getirin de görelim. Bunlar mı hayırlı, kuvvetçe üstün, yoksa Tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar günahkardırlar. Tübba, Yemen hükümdarlarına verilen attır. Arap meliklerin en büyüğü ve güçlüsüdür. Peygamberimizin kendi zamanındaki tübba hakkında iyi ve imanlı olduğuna dair sözleri vardır. Fakat kavmi kafirdir. Biz gökleri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Şüphesiz o, hak ve batıl taraftarlarını ayırt etme ve hesap günü, hepsi için belirlenmiş bir toplanma vaktidir. O gün bir dost, bir dosta, akraba akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez, azabından bir şeyi savamaz, onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği mümin kimseler hariçtir. Çünkü o Allah, ''Mutlak galiptir, çok merhametlidir. Şüphesiz o zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Sıcak suyun kaynadığı gibi. Zebanilere tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün.'' denilir. Ona da ''Tad azabı, çünkü sen benim yanımda değil... Güya kendince üstün ve şerefliydin. Şüphesiz bu azap hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz şeydir denilir. Doğrusu müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlarsa güvenli bir yerde, cennetlerde ve pınarlar etrafındadır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler, karşı karşıya oturup sohbet edeceklerdir. İşte halleri böyledir. Hem de onlara iri gözlü hurileri eş yaptık. Orada güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Orada dünyadaki ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Resulüm, biz onu... O Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Hala öğüt dinlemezlerse, başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Duhan Suresi'ni dinlediniz. Meali okuyan, Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku